radyo tiyatrosu Cemile Hanım'ın yeğeni Sultan, Dölek. Yöneten Erol Keskin Efektör Korkmaz Çakar Orhan Hazım Körmükçü Semih Bey Zihni Küçümen Tuncer Mehmet Assa Leyla Gamze Gözalan Nesrin Tuna Arman Delikanlı Mehmet Bulduk Genç Kız Radife Baltoğlu anlamadım. Orhan bize mi gelecek dedin? Evet öyle dedim Şaşacak ne var bunda? Ha, umarım uzun süre kalmaz Yok canım uzun değil İki bilemedin üç yıl Ne ne? Yok yok yok yok yo, yo. Olamaz Olamaz İki üç yıl mı? E, okul bitene kadar işte Öğrenci yurdundan çıkmak zorundaymış da... Ölürüm, ölürüm. Yüreğim dayanmaz bu kadarına. Nasıl yaparsın bunu bana hanım? Benimle konuşmadan nasıl peki dersin? Doğrusu senin olmaz diye... Cemme hanım, senin akrabalarının çoğunu severim. Ama bu yeğenin Orhan... O, o çocuk bambaşka. Doğal afet gibi bir şey. Bir salgın hastalık yani nasıl diyeyim? Onu ta küçüklüğünden beri tanırım. Hayır, hayır hanım, hayır. Bu eve gelemez. İstemiyorum Eşi istemiyorum, e neden Ana, bu kadar ya. büyütüyorsun Anlamıyorum Bu koca şehirde tek başına sefil mi olsun yavrucak Yavrucak ha, Hem canım neden sefil olsun Yoksul değiller ki Babasının dünya kadar parası var Adam gibi bir ev tutsun Kendi başına otursun İşte okuluna gidip gelsin Dersini çalışsın Veya yani canına isterse onu yapsın Canım bize neden geliyor Canım neden gelmesin Cemile Cemile sen durumun ciddiyetini kavrayamıyorsun galiba. Hayatta çok şey istemedim ben. Zenginlik, şan şöhret peşinde de koşmadım hiç. Yeryüzünde bir tek şey aradım. Neymiş o? Huzur. Huzur hanım huzur. Huzurum benim için her şeyden değerlidir. Her zaman başım dinç olsun isterim. Çevremde gürültü patırdı olmasına katlanamam. Çocuk gelir gelmez evi başımıza yıkacakmış gibi konuşuyorsun. Yıkar karıcığım yıkar öyle bir yıkar ki ikimizi enkazın altından zor çıkartırlar dediydi dersin. Abartmasan olmaz Mahir. Orhan neredeyse 21'ine gelmiş bir üniversite öğrencisi. Herhalde onun da kendine göre bir sorumluluk duygusu vardır. Var mı yok mu gelince görürsün. Hem canım efendim bizim evimiz ne otel ne de öğrenci yurdu. Biraz sakin düşünürsen boşuna huysuzluk ettiğini fark ettim. Dedik yuvadan uçurduk. Gençlerin neşesinin çınlaması iyiydi ama... ...şimdi bir süre başımı dinlemek istiyorum. Arada bir torunlarımız geliyor. İşte onlarla haşır neşir oluyoruz. Bu yeter. Orhan gibi haylazları istemiyorum evimde. Haylaz diye bir tutturdum vazgeçmiyorsun. Haylaz olmasaydı kaldığı öğrenci yurdundan çıkartmazlardı. Yani her şey bir yana en çok sana kızdım hanım. Bana danışmadan böyle bir şeyi kabullenmeli hazmedemiyorum. Hata ettim tamam. Ama oldu bir defa. Şimdi kız kardeşime telefon edip Mahir istemiyor Orhan'ı. Vazgeçtik mi diyeyim yani yakışık alır mı? Ne yapacağız iş? peki? E çocuk gelsin bir süre kalsın. Baktık ki olmayacak. Olmayacağını adım gibi biliyorum. Canım olmazsa bir çaresini düşünürüz. Hele bir şans tanıyalım şu çocuğa. Peki hanım peki. Dediğin gibi olsun. Görelim bakalım. Belki onun altındadır. Çıkışıp sana çocuğa. Ne yani yalan mı? Her şeyi bir yana savurup atıyor. Ondan sonra gelip bize soruyor. Yani hayatımda böyle dağınık insan görmedim. Vaktim olur olmaz toplayacağım enişte hepsini. Vaktin olduğunda hiç görmedim. Beyimiz hep meşgul. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hiç. Arkadaşlar buraya gelecek. Biraz oturup hep birlikte çıkacağız. A al yavrum bu muydu aradığın kazak? A değil teyze. Turuncu olanı arıyorum. Turuncu mu? Üzeri eflatın çizgili. Aman Allah'ım bu renk kazak mı olurmuş? Göçmen kuşları ürkütüp erken kaçırtıcaksın. Şimdi moda böyle. Gençler renkli giyinmeyi seviyor. Evet! -e -e e -e Efendim? Evet. Ha. Renkli giyinmeyi <Sessizlik> severiz, severiz, severiz. -ba -ba. Renkli yaşamayı da. Hı hı hı hı hı hı hı ...ot gibi olmamalı dünyada. Demek uh, uh. biz bunca yıl ot gibi yaşamışız. Onu demek istemedi çocuğun. Çocuğun ne demek istediğini ben pek hala anlıyorum. Her Percüman gerekmez. <gülüyor> Sonuna kadar aşık aşkına mecbur musun bunu yavrum? Kız biraz. Saz semaresi değil bu enişte. Yüksek sesle dinlenmeyince tanı çıkmaz ki bu müziğin. Enişten doğru söylüyor Orhan. Benim de kafam... Ka Aa, sen nereye şimdi Mahir? gidip kahvede oturacağım biraz. Eskiden pek gitmezdin kahveye. Neden şimdi her gün gider oldun? Bilmem. Neden acaba? Biraz daha bekleseydin de bizim arkadaşlarla tanışsaydın el işte. Aman eksik olmayalım. Eksik olma. Sağlığıma dokunabilir. Belki başka bir zaman. <Gülüyor> ...buralarda gitgide daha sık görür olduk... ...Mahir Beyciğim... ...bu şerefi neye borçluyuz acaba? Anlattım ya Semih Beyciğim... ...bu bizim yeğen... ...evi öyle bir gürültüye boğuyor ki... ...şu kahvehane bile... ...kütüphane kadar sessiz kalır yanında... ...başımı dinlemek için buraya kaçıyorum... Eee... ...gençler gençliğini yaşayacak Mahir Bey... ...anlayışlı ol. ...yaşasınlar kuzum... ...yaşasınlar yaşamasınlar diye... ...hiç ne desin... ...başımıza bu derdi saran o zaten... Çocuk onun kız kardeşinin oğlu. Ha. Yurttan çıkarılacağını duyunca gelsin bizde kalsın demiş. Ee? Yeğen de iki bavulunu kaptığı gibi... ...bütün gürültü patırdısıyla başımıza ekşiriyor. Efendim ben buna iki üç yıl nasıl katlanırım Semih Beyciğim? Üstelik o haylas bu gidişle yani okulu nasıl diyeyim... ...beş yılda bile bitiremez. Vah Mahir Beyciğim vah vah vah. Derdini anlıyorum anlamasına da sana yardım için elimden ne gelir onu bilmiyorum. En iyisi serin kanlı olmaya çalış. Kendini fazla üzme. Belki zamanla alışırsın. Alışmak ne mümkün efendim ne mümkün. Bu delikanlı insanı şaşırtmanın ustası. Huylarına alıştım deyip katlanmayı öğrenir gibi olduğu an... yepyeni bir antikalık icat edip kanımı tekrar beynime sıçratmayı beceriyor. Bizim evde hayat sürekli sürprizlerle dolu artık. Mahir Beyciğim uygun bir dille uyarıda bulunsan, biraz öğüt versen, davranışların düzeltmediği takdirde kendisini evde tutmayacağını anlatsan. Ha? Denemedim mi sanıyorsun Semih Bey? Bütün öğütler sevgili yeğenimizden top gibi sekiyor. Karşılık olarak öyle şeyler söylüyor ki, yani insan kendini suçlu hissedip ağzını açtığına bin pişman oluyor. Ama eninde sonunda ev senin evin Mahir Beyciğim. Tepeni iyice attırırsa koyarsın kapının dışına. Buna da kimsenin bir diyeceği olamaz. Ah efendim ah bunu bir yapabilseydim. Elimden gelse öyle büyük... <gülüyor> <gülüyor> Gerçeği söyle Mahir Bey. Yenge hanımı kırmaktan mı korkuyorsun? Yoksa doğrudan doğruya yenge hanımdan mı korkuyorsun? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu ikinci dediğin daha doğru. Hayatta en korktuğum şeylerden biri karımın dırdırıdır. Benim <gülüyor> ben bu gürültücü yeğeni sepetlerim sepetlemesine de. Ee? Ama ondan sonra da hanım yıllarca benim başımın etini yer. Zor senin işin Mahir Beyciğim zor. Hadi bir evli içelim belki iyi gelir. <gülüyor> Sessizleşiyor öyle değil mi Mahir? Sessizleşmek de söz mü? Cennete dönüyor cennete. Aman. Ah bu mutluluğun sadece cumartesi pazar sürecek olması ne kadar da kötü. Bu çocuk anasını babasını özlememiş midir hanım ha? Hazır gitmişken neden biraz daha kalmıyor yanlarında? Nasıl kalsın? Pazartesi okulu var gene. Ah, sanki okulu çok önemsiyor. Sayı haberlerde hiç otobüs kazasından falan söz etmediler değil mi? Yok. Yaşından başından utan Çocukcağız için kafanda kurduğun şeylere bak Otobüs kazasında ölmesini mi istiyorsun ha Ben öyle bir şey söyledim mi hanım ah. <gülüyor> Neyse İki gecenin beyliği de beyliktir <gülüyor> Hani günlerdir öyle uykusuzum ki Bütün hafta sonunu uyuyarak geçirebilirim Hadi hanım hadi Işığı söndür artık Şu sayfa bitsin de Hoppala, hanım, hanım bu sesler ne hanım? Bilmem, üst kattan geliyor galiba. Hayır, hayır, hayır, dinle bak, dinle. Ha? Bizim dairede bu, beş belli. Yuhu. Sus, sus hanım, sus da dinleyelim bakalım. Ay. Aman Allah'ım, İn inşallah hırsız falan girmemiştir. Ne yapacağız Mahir, gidip bir baksana. Hiç öyle bir niyetim yok. Üç kuruşluk mal için canımı tehlikeye atamam. Canım mı? Aman alacaklarını alıp gitsinler. Ay. Sonra polise telefon. Ayrıca pek de neşeliler. Ahanım ah, böyle hırsız olmaz. Acaba Orhan geri mi döndü? Gidip bir bakacağım. Aman, aman dikkatli ol Mahir. Olurum olurum. Ay. Özellikle Orhan geldiyse çok dikkatli olurum. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli sohbetinizi bozmak istemezdim ama... Siz kimsiniz? Ee, i̇yi akşamlar. Siz Mahir Bey olmalısınız. Ben Tuncer, bu da arkadaşım Leyla. İyi iyi, tanıştığımıza sevindim. Ama evimde ne aradığınızı... ...üstelik buraya nasıl girdiğinizi anlayabilmiş değilim. <gülüyor> Anahtarla girdik tabii ki. Anahtarı Orhan nerede? Kendisi yakın arkadaşımızdır. Arkadaşınız mı? Görünüşünüz pek öğrenciye benzemiyor. <gülüyor> Öğrenci mi? E, i̇lahi. Öğrenci değiliz Mahir Bey. Ben Orhan'ı kulüpten tanırım. Kulüp mü? Spor kulübü mü? Ay ne tatlı adam bu. Yoksa de. satranç kulübü filan mı? E, yakın ama tam değil. E, daha çok e, kağıt oyunları oynanır. Orhan arada bir bizim oraya takılır da. Böylece onun karanlık işlerinden biri daha aydınlanmış oldu. Peki ne demeye bizim evin anahtarını size veriyor? Ve ve siz hangi hatla, hangi cesaretle gecenin yarısında hırsız gibi ev... Hı. Kanep edemiyorum. Aman efendim aman... ...olur mu hiç öyle şey canım... ...rahat edemezsiniz efendim... E, ...sizlere misafir odasını açalım... İnanın bizim için... ...zahmete girmezsiniz daha rahat edeceğiz... ...aman efendim zahmeti neymiş... E, ...beyefendi... ...kahvaltınızı kaçta arzu edersiniz... <Gülüyor> ...neler oluyor hayır... ...hanım gel gel hanım gel misafirlerimiz var... ...aman ağırlamakta... ...kusur etmeyelim... ...kimmiş geneller? ...kumarbazlar kralıyla... Ile... Diskotekler kraliçesi Teveccühünüz <gülüyor> İşte misafirlerimiz Cemile Aman Sevgili Orhan'ımızın yakın arkadaşları ha. Bakalım daha neler gelecek başımıza Enişte bey bizden pek hoşlanmadı galiba Senin saçına ne oldu böyle kızım? Saçım ama bilmem ne olmuş ki? Bir tarafı kazayla öbür tarafından daha kısa kesilmiş galiba Üstelik önleri saçak saçak Ah başının ortasına da bir kutu pembe boya dökülmüş gibi. Moda bu Cemile teyze moda. Aa ismimi de biliyorsunuz demek. Bilmez olur muyuz? Orhan'ın teyzesi bizim de teyzemiz sayılır. Ah o Orhan'ın teyzesi. Her şeyin baş sorumlusu o zaten. Şu anahtarı rica edebilir miyim? Anahtarı mı? Ama neden? Anahtarı verin. Sonra da tıpışt iki acayip yaratığı kibarca tutuklattırabilirim. Evet. Evet en doğrusu da bu olacak galiba. Siz bizim beyin kusuruna bakmayın ne olur. Doğrusu evinize tuhaf bir saatte geldik. Enişte bey sinirlenmekte tamamen de haksız değil. Aman bana öyle enişte bey deyip durmayın. Biliyor musunuz enişte bey sinirlenmek size çok yakışıyor. Yaşlı bir kaplan gibi oluyorsunuz. Keşke sahici bir kaplan olsaydım da şöyle birkaç kişiyi parçalasaydım. Aman Mahir taflaşma gene. Hadi çocuklar siz de geçip oturun şöyle bakayım Birer sütlü kahveye ne dersiniz? Ah ne olurdu bütün bunlar rüya olsaydı Birden uyanıp rahat yatağımda bulsaydım kendimi Aman ne olurdu hiçbiri gerçek olmasaydı Tanrım ne günah işledim de enişte. Tuncer ile Leyla sana iyice gücenmişler. Onlara öyle kötü davranmak zorunda mıydın? He? Kötü davranmak mı? Aha, bana kalsa merdivenlerden aşağı yuvarlayacaktım. Teyzene dua etsinler gene. Senin aslında kötü bir insan olmadığını onlara anlatabilmek için akla karıyı seçtim. Artık biz onlarsa sana söylesene. E, bir daha ne zaman şereflendirecekler evimizi? Onların ne yapacağı belli olmaz. Herhangi bir gün, herhangi bir saatte düşebilirler. Nereye düşüyorlar? Yani buraya damlayabilirler demek istiyor. Bak oğlum ben bu konuşma tarzından hiç hoşlanmam. Doğrusunu istersen senin davranış biçimlerinden birçoğu hoşuma gitmiyor. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır enişte. Neyimi beğenmiyorsan söyle davranışlarımı ona göre düzelteyim. Hadi söyle söyle hiç alıngan değilimdir. Beğenmediğin huylarımı açık açık sayabilirsin. Gel şu işi tersine çevirelim. Nasıl yani? E, beğenmediklerim yerine beğendiğim huylarını sayayım. <gülüyor> ...liste çok kısalır, böylece zaman kazanırız. Tamam öyle olsun. Beğendiğin huylarımı söyle. Şimdi pek aklıma gelmiyor. Açık konuşalım. Beni pek sevmiyorsun değil mi enişte? E canım yani yaptığın bazı şeyler... ...beni çok kızdırıyor diyelim. Mesela ne? Mesela şu son marifetin... ...evin anahtarını hangi hakla tutup... ...yabancılara verirsin ha? Yabancı mı? Tuncay ile Leyla yabancı değil ki. Benim en iyi arkadaşlarım. Ama benim arkadaşlarım değil... Bu işte bir kusurum olduğunu sanmıyorum. Sen teyzem bana güveniyorsunuz öyle değil mi? Şey yani şey, nasıl söylesem? Güvenmeseniz anahtarını vermezdim. Nasıl bir yanlışlık olabilir ki? Hatta nasıl diyeyim bu arkadaşlarında akıllarına eserse güvendikleri başka arkadaşlarına verebilirler anahtarı. Efendim tabii onlar da daha başkalarına. Ve böylece gecenin birinde su içmek için kalktığımda mutfakta iki tane merihliyle burun buruna gelebilirim. Yanlarında da acayip kılıklı sevgilileri <gülüyor> Yok oğlum yok Bu işler bana göre değil ee, Ben bu evin içinde Sadece tanıdık yüzler görmeye alışıyorum İnsan evi kalesi sayılır Ben de bunun Böyle olmasını istiyorum Yani anahtarı kimseye vermemi istemiyorsun Allah'ım bu çocuk beni öldürecek Anahtarı başkalarına vermemi istemediğini daha açık söyleyebilirdin evinde. İstemiyorum İstemiyorum Anahtarı kimseye verme Verme efendim verme anladın mı verme Aa, bunu daha açık söylemenin bir yolu var mı ki? Tamam enişte, tamam, tamam anladım. Bu kadar bağırmana gerek yok. Kertenkeleyi ürküteceksin. Kertenkele için tuhaf bir isim ama isimler o kadar da önemli sayılmaz. İsimler önemli değil, evet. İsimler önemli değil, kertenkeleler önemli. Ah kertenkele. Bir arkadaşım kertenkele beslemenin insanın ruh sağlığını olumlu etkilediğini söylemişti. Söylemiştir eminim. Peki nerede şimdi bu Selami? Yani kertenkelen nerede? Ne bileyim koltukların arasına falan girmiştir. Ben ona pek karışmam. Kafasına göre takılır. Yani yani şu, bu, bu evde başıboş bir kertenkele mi dolaşıyor? Aman enişte. Başıboş bir kertenkele lafını öyle bir söylüyorsun ki... ...duyan da evde timsah dolaşıyor sanacak. Kertenkeleler kimseye zarar vermez. Dünyanın en muhnis yaratıklarıdır inan bana. İnanmak. Ah, sana inanmıyorum... Dünyanın en munis yaratığı benim ben. Kimseye zararım dokunmaz. Sadece başkalarının bana zararı dokunur. Kertenkelelerin bile. Selami. Selami. Ha gel. Nerdesin yavruma? Gel gel gel gel. Ara abi sana mama verecek. Selami. Selami. <gülüyor> Artık dayanamıyorum Semih Beyciğim. Patladım patlayacağım. Ya bu çocuğa kötü bir şey yapacağım ya da aklımı oynatacağım. Aman ağzını hayra aç. Bizler gün görmüş insanlarız. Böyle çabucak yıkılmak bizim gibilere yakışır mı? Pes etme bakalım. Elbet bir çare bulacağız. Hayır öylesi değil. Eskiden sırf dinlemeyi severdi. Şimdi kendisi çalıyor. Gitar falan mı? Hayır efendim hayır nerede? Davul, davul Dav çalıyor. Davul mu? Davulla müzik mi olur? Bunlar bir orkestra kurdular şimdi. Ya. Biri trompetini, biri saksafonunu alıp geliyor. E? Akşam müşterileri iki saat gürültü yapıyorlar. Allah Allah. Çıkardıkları seslerin müzikle ilgisi yok. Ya? Jazz yapıyoruz diyorlar ama <gülüyor> bana sorarsanız her biri aklına eseni çalıyor. Ne müzik bilgileri var ne de aralarında bir uyum. Canım dünyanın en iyi orkestrası bile olsalar sana kendilerini zorla dinletme hakları yok. Barbarlık bu. Ah efendim komşular için de üzülüyorum Alt katımızda oturan yaşlı bir kadıncağız var Yani 20 yıldır tanışırız Artık benimle konuşmuyor ya. Karşılaştığımızda yüzünü buruşturup Başını başka tarafa çeviriyor Ay. Bu gidişle bizi apartmandan attırmak için Mahkemeye başvurmaları yakındır Peki Mahir Beyciğim Yenge Hanım senin haklı olduğunu anlamadı mı hala? Anlamasını anladı tabii. Anlaması ee... olur mu? Zaman zaman o da çok pişman oluyor ama ne yapacağını bilemiyor. Kız kardeşini çok sever. <gülüyor> tabii yeğenine de git diyemiyor bu yüzden. Anlar gibiyim. O yeğenini kırabıyor. Sen bunca yıllık eşini... Ortalığın halini görünce çıldıracak gibi oluyordum. Vay, vay. 60 yıllık ömrümde tatmadığım düşmanca duyguları tattırıyor bu oğlan bana. Kaba, saldırgan bir insana dönüşüyorum. Haksız da değilsin. ...anlattıklarını dinlerken ben bile hırslanıyorum. <gülüyor> en iyisi, evet en iyisi elime şöyle koca bir odun alıp evet. hepsini önüne kattım gibi. Ha? <gülüyor> Ama hayır, hayır hayır hayır. Kaba davranmak bana yakışmaz. Kibar olmalıyım. Evet. evet. Kibar ve kurnaz. <gülüyor> Hem bu çocuğu atmalıyım başımdan. Evet hem de bugüne kadar bana yaptıklarının acısını bir parça olsun çıkartabilmeli Söylemesi kolay da Ayrıca efendim ayrıca karımı da fazla üzmeden İp cambazlığından daha zor bu dedikleri nasıl yapacaksın? Bir bilsem ah bir bilebilsem acaba evet Falan ac Yok yok yok yo, sopayı falan unut ...bunlar ilkel insanlara yakışan şeyler... Heh. ...biz... <gülüyor> ...kibarca ve... ...bilimsel olarak çözeceğiz sorunu... Nasıl? ...efendim Mehmet. evet... ...tereyağından... ...kıl çeker gibi... <gülüyor> ee, ...Mahir Beyciğim... <gülüyor> ...iyisin değil mi? ...ep bu kadar iyi olmamıştım... ...merak etmeyin Semih Beyciğim... Ee, ...hayır <gülüyor> yani... ...tuhaf tuhaf <gülüyor> gülüyorsun da... Efendim hele şu iş bir bitsin. Birlikte güleceğiz. Evet inanın birlikte uzun uzun güleceğiz. İnne Semihciğim. Cumartesi öğleden sonra bize geliyorsun. Niçin? Yeğenimiz Orhan doğum günü partisi veriyor. Aslında cumartesi günü şehirden kaçmayı tasarlamıştım ama... ...şimdi partiye katılmaya karar verdim. Ayrıca... Sen de davet ediyorum. Aman ölürüz mülürüz Mahir Beyciğim. Hiç merak etme bir şeycikler olmaz. Şimdi ne yapacağımızı anlatayım. O gün güzelce giyinip kravat takarsın. Yanında da benim önceden sana vereceğim şeyleri getirip... Eğleniyormusun hanım? Eğlenmek mi? Bu tür eğlenceler bize göre değil artık Mahircim. Ama gençlerin güzel vakit geçirdiğini görmekte insanın hoşuna gidiyor. Ben çok eğleniyorum. Şaka etmiyorsun değil sahiden mi? Sahiden eğleniyorum. Sende bir taaflık var bugün. Taaflık var mı yok mu onu bilemem ama çok eğleniyorum. Çocuklar sahiden çok eğleniyorum Hele biraz sonra daha da çok eğlenici Ay, <gülüyor> Biraz sonra mı? Ne olacak ki biraz sonra? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Partiye ısındıkça daha da birleşmelenici <gülüyor> Nesrin'le tanışmış mıydınız enişte? Hayır efendim hayır o şerefe ne hayır olamadık ee, Merhaba Nesrin Hanım Merhaba enişte bey Enişte <gülüyor> bey ha Ne de hoş geliyor kulağa ...boş mu geliyor ama daha geçer. ...ama efendim geçen gün başka... ...bu güzel hanım kızın ağzından... ...enişte bey sözü bir şarkı gibi çıkıyor... ...adeta... <gülüyor> ...söyleyin bakalım Neslin Hanım... ...siz nerede tanıştınız bizim oranda ...kulüpte mi, diskotekte mi... ...yoksa... Daha çılgın bir yerde mi? Efendim? Yani birlikte nereye çıkıyorsunuz dedim. Ee, ağaca mı? Merdivene mi? <gülüyor> nereye? <gülüyor> Enişten sahiden uçuk birine benziyor Orhan. Neye benziyorum neye? Boş versen onu enişte. Yani birlikte çıkıyoruz derken ciddi olduğumuzu anlatmak istemişiz. Ciddiyet fena değildir. E peki ne kadar ciddi işiniz? Her şey gibi ciddiyetin aşırısından da kaçmak gerek. <gülüyor> Arada bir gülmek... ...sonra yeniden ciddi olmak galiba en iyisi. Onu demek istemedik mi? Aşk olsun Mahir konuşmayın. Karagöz oyununa çekelim. Karagöz mü Ali Cengiz oyunu mu? Birazdan görürsün. Ne dedin? Duyamadım. Aman isabet hanım isabet. <gülüyor> Söylesene Orhan... ...ikiniz <gülüyor> evlenmeyi mi planlıyorsunuz? Ee, tabii. Zamanı gelince... Ee, Evlenince de mi bizim evde oturacaksınız. <gülüyor> İlahi enişte bey. İlahi Nesrin Hanım. Aa, aa bak kimler var burada mavi. Aa gördüm gördüm. gördüm. Aa, Selam <gülüyor> enişte bey. Aa sizi yeniden görmek ne zevk. Nasılsınız bakalım? Ben iyiyim. Asıl sizleri sormadı aa, Neler yapıyorsunuz ha? Gene gece yaraları helalemin emine giriyormuşunuz böyle. Şu sıralarda tatilde olan bir aile dostumuz var. <gülüyor> Evinin anahtarını vereyim mi size? Yapmak geliyor. Bu çocuklar beni delice davranışlara itiyor. Siz de bir şey ister miydiniz Enişte Bey? Evet. Evimde yalnız kalmak. Anlayamadım. Sen sırf bunu anlayamadın. Bense günlerdir hiçbir şey anlayamıyorum. Bir yaş daha görmek nasıl bir duygu veriyorum? <gülüyor> Kendimi iyice olgunlaşmış hissediyorum. <gülüyor> Orhan... Sana sormadan bir şey yaptım. Umarım kusura bakmazsın. Ee, nasıl bir şey enişte? Senin partine bir arkadaşımı davet ettim. E, herhalde birazdan gelir. Neden kusura bakayım? Burası sizin eviniz. mı mi? Ne sahi mi? Yani sahiden burası benim ha? evim mi? Evet senin evim. Elbette senin evin. Bu nasıl soru böyle? Yani burasının benim evim olduğunu lütfen biraz daha sık söylemelisiniz. Yoksa unutabilir. Aa enişte. Arkadaşınız nasıl biri? Çok akıllı ve bilgilidir. Eminim seveceksiniz. Sizin karar şirin <gülüyor> mi? <ya? gülüyor> Orasına artık kendiniz karar verirsiniz. Doğrusu çok iyi vakit geçiriyoruz Orhan. Ne iyi ettin doğduğunu... <gülüyor> <gülüyor> de doğdunuz? Kapı mı çaldı? Bu gürültüde kapı zilini duymak kolay mı? Evet çocuğum ders olsun ya. Bu gelen benim misafirim herhalde. Ne kadar süre? Yeter ki siz eğlenin he? <gülüyor> çocuklar. Ama o kadar da uzatmayız biliyorsunuz evet. Size Şebit Bey'i takdim etmek istiyorum. Oh. Semih Bey. Oh. Semih Bey, oh. psikolojisi profesörüdür. Oh. Evet. Oh. Ayrıca insan davranışları alanının başta gelen uzmanlarından da biridir. Kendisi gençlerle ilgili bir araştırma yapıyor. Aranızda bulunma fırsatından yararlanarak bazı gözlem ve incelemelerde de bulunacağız. Hoş geldiniz Semih Bey şöyle buyurun Teşekkür ederim Ha biraz tuhaf birine benziyor Hoş geldiniz buyurun katılın aramıza Siz bana hiç aldırmayın çocuklar eğlenmenize bakın Ben burada yokmuşum gibi davranın Dans edin gülün konuşun sizin doğal halinizi görmek istiyorum Ama antika adam ha Yanınızda ne çok şey taşıyorsunuz böyle E mecburum oğlum İncelemelerime yardımcı oluyor bunlar Teyp çalışıyor şimdi Elbette bütün konuşulanları kaydediyor Fotoğrafta mı çekeceksiniz? Eğer sizce sakıncası yoksa İnsan gördüklerini unutabilir Ama fotoğrafların yanılmaz bir hafızası vardır İzninizle E başka tarafa tutarsam söylediklerimi nasıl kaydedebilirim oğlum? İnsan ağzıyla konuşur. İyi ama ben konuşmuyorum ki. Yani sorma cevap vermeyecek misin? Soru neydi acaba? E daha sormadı ki. Çattık vallahi. Hadi ne soracaksanız sorun da bitsin evet. bu iş. Güzel vakit geçiriyor musunuz? Evet yani geçiriyorduk. Siz gelene kadar. Özür dilerim sizi rahatsız ediyorsam sorulardan vazgeçebilirim. Eğer sakıncası yoksa şurada durup aranızda konuştuklarınızı dinleyebilir miyim? Anlayamadım. Siz bana aldırmayın lütfen. Beni yok sayın. Bu adamın ne uzmanı olduğunu anladım İnsanı hasta etme uzmanı. Kendinizi sıkmayın lütfen Tabii davranın Ne dersin yavaş yavaş kaçalım mı Başka çare yok galiba Hatta hızlıca kaçalım İzninizle Aman yapmayın Birbirimizi daha yeni tanıyorduk Aa, Ne oldu çocuklar Neden gidiyorsunuz böyle erken erken <gülüyor> <gülüyor> Yüce Norman Parkın bir harikaydı ama şu eniştenin arkadaşı yok Adam bir <gülüyor> acayip Kuranın tadı iyice kaçtı Kalsaydınız <gülüyor> Belki birazdan gider ha? Yok, çıkalım biz. Başka zaman görüşürüz. Bu böyle olmadı ama. Sizi geçireyim bari. Nasıl gidiyor semihpeyce? Eh, şimdilik fena değil. Tamam, devam, devam. Sonunda biz kazanacağız. Bizim gibi eski kurtlara fazla dayanamazlar. etmelisin teyze. Bu adam bütün arkadaşlarımı kaçıracak. Şimdiden çoğu gitti. Doğum günü partim cenaze törenine dönüyor. Herkesin suratı bir karış. Ben ne yapabilirim evladım? Adam eniştenin arkadaşı. Eniştemle bir konuşsan. Bu profesör müdür nedir? Çok tuhaf şeyler yapıyor. Az önce enesine ayakkabı numarasını sordu. Tuncer'in de boyunu ölçmeye kalktı. Nasıl yani? Basbayağı. Cebinden bir mezure çıkarıp ondan sonra böyle... Bilimsel araştırma yapıyormuş yavrum biraz sabırlı olun. <gülüyor> Belki gider diye bekledik. Ama hiç öyle bir niyeti yok. Belki yüz tane resim çekti. Pastanın da çoğunu o yedim. Yavaş yavaş buraya geliyorsun. Hah, burada mıydın Orhan Bey evladım? Sana özel bir soru sorabilir miyim? Ah, nedir bu başıma gelenler? Ee, şey tabii sorun. Mahir Bey'den kertenkele beslemek gibi bir merakının olduğunu öğrendim. Seni buna iten ruhi sebepleri söyleyebilir misin bana? Ruhi sebep mi? Evet. Ee, ne bileyim işte aklıma esti. Her zaman aklına eseni mi yaparsın? Kertenkelelere neden yakınlık duyuyorsun? Yoksa kendini bazı bakımlardan kertenkeleye mi benzetiyorsun? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bir seferinde de topladığın sokak kedilerine konuşma öğretmeye kalkmışsın. Doğru değil. Sadece bir kedi vardı. Kedilerin birkaç kelime anlayabileceklerini okumuştum da bir yerde. Ee anlayabiliyorlar mıymış? Anlayan rüyaların var mıdır? Yahut şöyle diyeyim. <gülüyor> Bak şimdiye <ezan. gülüyor> Mahir. Çocuklar senin bu arkadaşından pek hoşlanmadı galiba. Ama nasıl olur Semih Bey gençleri çok iyi anlar. Çok iyi anladığı belli. Onları nasıl rahatsız edeceğini çok iyi biliyor. Hele Orhan neredeyse duvarlara tırmanacak. Yapmadığı bir bu kalmıştı zaten. Ah iyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Sen neden buradasın Orhan? Gidip kız arkadaşınla da dans etsene. Edemem. Nesrin banyoda. Ah. Yarım saat önce kendini oraya kapattı. Semih Bey gitmeden buradan çıkmam diyor Eyvah bu kötü haber işte Eğer fikrini değiştirmezse işimiz zor Yiyeceğini içeceğini oraya taşımak zorunda kalacağız Ayrıca banyo yiyatısına mı geldi? Evet oğlum Ha aklıma gelmişken hanım Şu küçük odayı profesör için hazırlar mısın ha? Küçük odayı mı? Yani benim odamın bitişindeki odayı evet, mı? Evet evet senin odanın bitişiğindeki odayı Semih Bey uzunca bir süre misafirimiz olacak. Aa, yüksek tansiyon bende kulak çınlaması yapıyor. Bazen duyduklarımı iyi anlayamıyorum. Uzunca bir süre misafirimiz olacak mı dedin? Öyle gibi geldi bana. Ha? Maalesef öyle dedi teyze. Üstelik benim yüksek tansiyonum falan da yok. E, bu ne biçim şaka böyle? Hiç şaka yapar gibi bir halim var mı hanım? Gayet ciddiyim Ama nasıl yaparsın bunu Mahir Bana danışmadan nasıl böyle bir şey Hakkın yok buna Ayrıca o profesörün de herkesin işine burnunu sokmaya hakkı yok İkiniz de haklı olabilirsiniz Ama son zamanlarda bu evde Kimin neyi yapmaya hakkı olduğuna Hep haksızca karar veriliyor ha. <gülüyor> Ben de bu modaya uydum elimde olmadan Şu mesele Taşa gediğine koymasını çok iyi biliyorsun öyle Kendinle değil mi? övünebilirsin enişte Övünüyorum zaten ...bilimsel bir araştırmaya küçük bir katkım olduğu için. Şemih Bey senin çok ilginç bir insan türü olduğunu söyledi demin. Ah, arkadaşlarının da ender rastlanan tuhaflıkları var mı? Asıl kendi tuhaflıklarına baksın. <gülüyor> yani bu konuşma tarzını sana hiç yakıştıramadım. Cemil. Ne ben ne de arkadaşlarım incelenecek kobaylar değiliz. işi gereğinden fazla büyütüyorsunuz canım... Eğer çalışmalarını engellemezseniz makul bir süre sonra gider Semih Bey. Bir dahaki doğum gününe mi? Selami. Selami. Neredesin yavrucuğum? Ah, gel abine Selami. Eyvah gördün mü yaptın. Selami. Çocuk bir şeyler Selami. oldu işte. Merak etme hanım merak etme bir şeycikler olmadı. Kertenkelesini çağırıyorum. Zor durumda kalınca hep o hayvancıktan medet umuyor ya. Abi. Selami. Gile nerelere saklanıyorum. Herkes bu konuda tek istemiyoruz. Şu tebide kapatın lütfen. İsterseniz soruyu değiştirerek of. sorayım. Bakın beyefendi. Önce ben size bir soru sorayım. Buyurun oğlum. Siz sahiden profesör müsünüz? <gülüyor> ben sahiden profesör müyüm? He? Ben. <gülüyor> hadi hadi. Bu soruyu hiç duymamış Peki, olayım oğlum. Peki profesör almanız herkesin özel işlerine karışma hakkı veriyor mu size? Bakın böyle bir izlenim bıraktıysam özür dilerim. Kimsenin özel işlerine karışmaya niyetim yoktu Ben soruyu sordum Siz ister cevap verin ister vermeyin İstemiyoruz Güzel. Hı hı. Bundan da saklamaya çalıştığınız bir şeyler bulunduğu sonucu çıkıyor ah, Tuncel Eğer beni buradan hemen götürmezsen elimden kötü sonuçlar Yani elimden kötü kazalar çıkacak Artık dayanamıyorum Ben de senden daha iyi durumda değilim Hadi gidelim Hadi. Aa, ne, olur, ne olur biraz daha kalın hı. Leyla hanımın saçının iki tarafını neden iki ayrı renge boyattığını Hala anlayamadım ...bunun sağladığı ruhsal... ...çözmeye çalışır. Daha bir saat önce burası neşeyle kaynayan bir yerdi. Şimdi şu hale bakın. Neşe güzel şeydir oğlum. Ama başka birinin neşesinin kaçması pahasına elde ediliyorsa... ...o zaman pek o kadar güzel sayılmaz. Ne demek bu şey? Aman yorma kafanı bu saçmalıklara. Hadi yürü gidelim. Hoşçakalın Semih Bey. Sizinle tanıştığımıza hiç sevinmedik bilmiş olun. Tamam mı? Tamam efendim zarar yok. Olmadı. Gitti Nesrin Sen çık artık hadi Çıkmam eğer o Semih Bey denen adam gitmediyse çıkmam Eğer sahiden onun gitmesini bekliyorsan Hayatın bu banyoda geçecek demektir Çünkü adam eve yerleşiyor Enişten bir oda verdi ona Oda mı verdi ne biçim ev burası ya Ev mi yoksa yol geçen hanıma Ben de hani söylüyorum ama ne yaparsın Şimdi yakınlarda mı Semih Bey Hayır salonda eniştemle birlikte oturuyor evet ee, Marifet yapmış gibi de keyifli Mahir Bey pek üzülecek. Siz gençler bu evin hayat kaynağısınız. Eyvah gene geliyor. Kaç mısın? Kaç? Durun Nesrin Hanım. Sorduğum soruya cevap vermeden gitmeyin. Ay. Bilim adına rica ediyorum. Nesrin Hanım. Nesrin. Nesrin Manton almadın. Elveda sevgilim beni unutma. Yazık. Son konuğunda gitti Orhan Bey oğlum. Evet. Sayenizde. Neyse. Çok da üzülme. ...tersine bunda sevinilecek bir yan bulunabilir. Benimle alay mı diyorsunuz siz? Nasıl sevinebilecek yan bulunabilir ki? Ee, kalabalık olmayınca... ...oturup rahat rahat konuşabiliriz. Herkesin içinde anlatamadıklarınızı... ...yalnızken belki anlatabilirsiniz bana. Söz gelimi, şu... ...kertenkele meselesi. Sizinle ne herkesin içinde ne de yalnızken konuşabileceğim... ...hiçbir konu yok. Dünyalarımız o kadar ayrı ki... ...bunu anlamanız bile mümkün değil. Belki haklısın. Ben her şeyi anlayamam tabii. Peki... Sen başkalarını anlamak için bir çaba gösteriyor musun? Mesela kimi? Mesela enişteni. Enişteni anlamak için fazla çabaya gerek yok. İçine kapanmış, yalnızlık meraklısı bir adam işte. Bıraksalar günlerce evden çıkmaz. Kitabını okur, radyo dinler. Kimseyi de aramaz. Acaba o senin için neler düşünüyor dersin? <gülüyor> neler düşündüğünü biliyorum. Bunu gizlediği yok ki. Gürültücünün saygısızının teki olduğunu söyleyip duruyor. Günize <gülüyor> evinin dünyanın değiştiğinden haberi biliyor. Mesele burada. Bana saygısız diyecek olan adamın anları karışlarım. Ben saygısız ha? Yavaş. Elimde olmadan sesimi yükselttim. Kusura bakmayın, gitmem gerek. Selami'nin yemek vakti geldi. Selami? Selami? Selami. Selami. Sonunda biz kazanacağız demiştim sana Semih Bey. Bak bir hafta bile dayanamadı. Demek gitmeye karar verdi. Evet ha? evet iki arkadaşıyla birlikte ev tutmuşlar. Yukarıda bavullarını hazırlıyor. Bu başarının en büyük payı senin tabii. Rolünü pek güzel oynadın. Fikir senden çıkmıştı. Nasıl da şaşkına çevirdik onu. Her yaptığı gözleniyor diye iyice bunaldı artık. Allah bilir geceleri yastığının altında falan mikrofon arıyordur. <gülüyor> Belki uykuda konuşup ters bir şeyler söylemekten korkarak uykuları kaçmıştır. Kaç gündür arkadaşları da uğramaz oldu eve. Aman aman neyse e, bu zaferi birlikte kazandık. İlk fırsatta sana mükellef bir yemek ısmarlayacağım. Bana hiç gerek yok. Günlerdir sizin misafirinizim zaten. Aa, ne yapsam sana borcumu ödeyemem. Bu baş ağrısından senin yardımın olmadan dünyada kurtulamazdım. Cemile Hanım da kızmıştır bana. Kızması için bir sebep yok. Kız kardeşine mahcup da olmayacak. Çünkü Orhan'a kimse bu evden gitmesini söylemedi. Kendi hissiyle buradan ayrılmaya karar verdi ha öyle değil mi? Öyle öyle de... Hadi hadi hadi neşelen biraz. Bu durgunluğuna hiçbir anlam veremiyorum. Doğrusunu istersen delikanlıya iyice alışmıştım. Bütün gürültücülüğüne, zaman zaman yaptığı düşüncesizliklerine rağmen içten sıcak bir kişiliği var. Açıkçası onu özleyeceğim galiba. Mesele anlaşıldı. Eskiden beri bir erkek evladının özlemini çekersin sen. Belki bunun da payı var ama <gülüyor> asıl ama mesele... Uzattın ama Semih Bey uzattın yani. Ortada mesele falan göremiyorum. Geldi buraya, aylarca benim huzurumu kaçırdı. Şimdi de dersini aldı gidiyor. Mesele bu kadar basit. O dersini aldı da... ...acaba biz bir şeyler öğrenmedik mi? <gülüyor> evet ya elbette. Ne kadar kurnaz olduğumuzu öğrendik. Yok işini şakaya vurma. Demek istediğin... Beni zalimin teki sanacak. Eh bir bakıma çok fazla yanılmış da olmaz. El birliğiyle az zalimlik etmedik çocukcağıza. Zalimlik mi? Aa, benim yerimde başka birisi olsa... Ne yapardı? Derisini mi yüzerdi yavrucağız? Elbette yüzmezdi ama... Sen kaç yaşındasın Mahir Bey? Eh. Kırkımı epik geride bıraktım. Ne kadar geride? Yani <gülüyor> 20 yıl kadar. Yani neredeyse bu delikanlının yaşı kadar. Galiba nereye varmak istediğini anlıyorum. Ama, ama... falan yok. Anlıyorsun da anlamak istemiyorsun. Gençliğini hatırlamaya çalışsana Mahir Beyciğim. Hadi gözünü seveyim hatırla hadi. Eh biz de kusursuz değildik ama şimdikilerin yaptıklarını düşündük. Büyük şey... ihtimalle o zamanlar senin içinde benzer düşünceler besleyenler olmuştur o kadar da değil efendim biz bir defa ön yargılı davranıyorsun dostum ön yargılı kafandan bu çocuğa bir not vermişsin artık ağzıyla kuş tutsa kendini sana beğendiremez yani o kadar katı bir insan mıyım ben öyle mi görünüyorum katılık demi. oysa kendini bir an için onun yerine koyu versen belki mesele kalmayacak sırf bu genç için değil söylediğim sırf senin kusurun da değil bu hepimiz yakınlarımızla ilişkilerimizde tembelce davra nasıl yani düşünüyorum da Birbirimizi anlamak için biraz daha fazla çaba sarf etsek. He? Sırf gençleri değil. Yaşıtlarımızı bile anlayabiliyor muyuz? Anlamak istiyor muyuz? Doğrusu konuya böyle bakmak aklıma gelmemişti. Galiba bu herkeste bulunan bir kusur. Mesela bizim Cemile'de. Bunca yıllık karı kocayız. Gene de bana danışmadan yeğeninin bizim eve yerleşmesine evet diye verdi Bu bir hata tabii. Ama senin de ona karşı benzer hataların olmamış mıdır Mahir Bey? Şöyle biraz hafızlarını yoklasana. He? Benim sanmam. Yani hadi, ne bileyim hadi. canım. Belki de, belki de. Olmuştur ya, tabii. Ya. Ya, herhalde olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> galiba sen haklısın Semih Beyciğim. Tabii. Ne demek istediğini şimdi daha iyi anlıyorsun. Eh, o halde ben de sevinebilirim artık. Bütün bu olup bitenlerden herkes az çok ders aldı galiba. İşte Orhan da hazırlanmış bile. Hazırlandım işte. Kendine dikkat edin. Bana yemeğine özen göster Olur olmaz kişilerle arkadaşlık etme sakın Derslerine de zaman çalış Aman teyze bana çocukmuşum gibi davranma Sık sık ziyarete gel bizi Bunu sahiden istiyor musunuz enişte? Elbette istiyor öyle değil mi Bahir Beyciğim? Şey canım sahiden istiyorum tabi İstemesem söyler miyim? Hadi kendini fazla özletme. Bavullarını iyi et. <gülüyor> ama... <gülüyor> Enişte seni ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyor ama... ...pek doğru dürüst dile getiremiyor bunu. Evet. Bunu söylemek istiyordum. Ayrıca sana oynadığımız küçük oyundan ne kadar pişman olduğunu da söylemek istiyor. Oyun mu? Ne oyunu? Burada neler dönüyor bilmek istiyorum. Efendim benim buraya gelmem bir oyundu. İtiraf ediyorum. Ben ne profesörüm ne de gençlerle ilgili bir araştırma yapıyorum. Ee. Mahir Bey rica edince kırabayıp geldim. Orhancığımı bunaltıp kaçırmak için değil mi? Zaten şüphelenmiştim. Hatalıyım Cemile itiraf ediyorum. Şimdi sahiden pişmanım. Az önce Semih Bey'le konuşurken hmm. bencilce davrandığımı anladım. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün bu olup bitenlerde benim de suçum yok değil hani. Belki şunu bilirsen biraz rahatlarsın Orhan. Burada geçen konuşmaların hiçbirini kaydetmedim gerçekte fotoğraf makinelerinde de film yoktu. Hepsi de göstermedik. İtiraflar saati geldiğine göre ben de bir itirafta bulunayım mı ha? Buyurun. Beni buradan kaçırtmak için kısıtlı bir oyun oynadığınızı başından beri tahmin ediyordum. Bu yüzden de Evet. Ya, bu yüzden de ben de size küçük bir oyun oynadım. Ya. Bir yere gittiğim falan yok aslında. Sırf sizi konuşturabilmek için gider gibi yaptım. Burası. Şimdi şimdi bizim Bizim çocukları çağıracağım. Ee? Sizlere şöyle güzel bir konser vereceğim. Konser mi? Aman ne güzel. Ee, ama burada bulunamayacağım için üzgünüm. Hemen çıkmak zorundayım. Zaten evden merak etmeye başlamışlardı. Ben de ben de seninle beraber çıkayım Semih Beyciğim. Şimdi aklıma geldi. Muhtardan bir kağıt almam gerekiyor da. <gülüyor> korkmayın, korkmayın. Şaka yaptım. <gülüyor> konser falan olmayacak. Çağırdığım taksi gelir gelmez de sayeden gidiyor. Hilal iyi çocuğa. <Gülüyor> bir an çok kötü o battın yüreğime. Yani yanlış anlama. Sırf şu konser yüzünden. Yoksa burada kalmam beni hiç üzmez artık. Tersine eğer kararını değiştirirsen sevinirim bile. <Gülüyor> Sağ olun. Ama yaptığım düşüncesizlikleri yeni yeni anlıyorum. Arkadaşlarla bir arada oturursak daha iyi olur. Kimseye de rahatsız etmeyiz artık. Sizi görmeye sık sık geleceğim. Merak etmeyin Ay, ah, Arabada geldi işte Seni çok özleyeceğim Aldın mı oğlum Selami'yi mi Aa. <gülüyor> Doğrusunu isterseniz Selami kaçmış Aa. Evin neresinde saklanıyor bilmiyorum evet. Bulursanız ona iyi davranın Olmaz mı Yani gene evde öyle başıboş mu dolaşıyor <gülüyor> Hayır hayır Dolaşmıyor Doğrusunu şimdi söyleyeceğim Kertenkele falan yok Hiçbir zaman olmadı Size takılmak için uydurdum küçük bir oyun. Son itirafım da buydu işte. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. <gülüyor> Cemile Hanım'ın yeğeni adlı oyunumuzu dinlediniz. kazan Sulhi Dölek yöneten Erol Keskin efektör Korkmaz Çakar oynayanlar Mahir Bey Bilge Zobu Cemile Hanım Ani İpekkaya Gamze Gözalan Nesrin Tuna Arman delikanlı Mehmet bulduk genç kız Radife Baltaoğlu Radyo Tiyatrosu sona erdi.